السلام عليكم <ورحمة> الله <وبركاته> رضي الله عنا وعنكم وعلى المؤمنين المخلصين الحمد لله الحمد الله اله واحد Muhammed Ana Abdül Mustafa Rasulü Muşteba Eminü Mekteda Şemsid Duha Bedir Düjan Yurul Vara, fakana kaba kolsina ve adına Rasulü Şakalel İmamı Haramin Jettü Sırtayın Rasulen Başirin Nabiyan Abtahiyan Kurşiyan Arapiyah ve Sıraja Minirak. Bismillah. Bismillah. Bismillah. ve Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah uxlaflâhi râşilîn, mürşilîn, mehdiyîn ve bizarayl kâmilîn fi ahde,خصوصا منهم على الإمام حليفة رسول الله على التحقيق، حضرة أبي بكر وعمر وأسمان وعلي ردي صخي فيه، وعلى الحمامين العاملين الكاملين بالقضاء الراضيين البراء الصائرين شمسين جناب حسين و امي اهل المكرمين والعظماء اللهم حمده و على ابا و على اصهاب والانصار اذ بان الله تعالى عليهم اجمعين ايها الحاضرون المحترمون اتقوا الله إِنَّ الله <محسنون> قال الله تعالى في كتاب العزيز من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من Sadakallahü'l-azîm, Cenab-ı Hakk'ın rahdaniyetini lisan ve ikrar kalbi tasdik O'nun Habibi Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a gönül veren aşıklar bilmiş olunuz ki Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet ve Rahimiyet sıfatı bütün dünya ve ahireti ihate elemiştir Rahmanın fid dünya, Cenab-ı Hak Rahman sıfatıyla dünyaya, Rahimiyet sıfatıyla ahirete. Tecelli buyurmuş. Hatta dünyadaki bütün şefkatlerin, merhametlerin kafesi, yani mahlukat-ı ilahideki olan, yılanlarda, şiyanlarda olan, yavrulara olan merhametin kafesi, kafesi,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 bir hadisi i kutsi'de ''Sebekat rahmeti ala gadebi'' ''Benim rahmetim gadabımı geçmiştir.'' buyurmuştur. Ve buna binaen de Kur'an-ı Kerim'inde bir kul bir seyyiye yaparsa, bir günah işlerse defter-i amaline bir günah yazılır. İki melek vardır insanların omuzunda. kiramen kâtibîn'' derler buna. Bu kiramen kâtibîn, insanların yaptığı ef'ar-ı harekât eder bir defterine kaydeder. Bir seneden diğer seneye kadar, bir berat gecesinden diğer berat gecesine kadar. Berat gecesinde olduğu vakitte bu defterlerin doldurulmuşları yerine tevdi edilir, yerine beyaz defterler, temiz defterler alınır yani. <gülüyor> günah işlediği vakitte bir kul, bir günaha bir günah yazılır. Ve 24 saat tehir edilir. Cenab-ı Hak rahmetinden. Meleğe emredin Allah, yazma, bekle, belki istiğfar eder, rücu eder, tövbe eder, günahından yüz çevirir. Eğer bu 24 saat zarfında eğer o kul aklını başına alıp da bakar ı rücu ederse, defterine günah yazılmaz. Zira, innel الْحَسَنَاتِ يُسْيَبْنَ سَيِّعَاتِ Kitabullah'ta, Hasanat, güzel sevaplar, seyyiyeyi, günahları giderir, temizler, tathir eder. Başta istiğfardır. Başta istiğfar ve yapılan günaha nedamet bir daha yatmamak üzere allah Teala'ya söz vermek. Tabii sözünde durmaktır. Sevaba gelince kul sevabı işledi mi? Bir sevabı işledi mi? On sevap. Derhal yazılır. Bir daha silinmez. Meğer ki dini İslam'dan dışarı çıkar. İrtidat ede, küfre döne, o vakit amale hayriyesi tamamen iptal olunur. Bütün yaptığı hayır hasanat hasenat hepsi, hepsi iptal olunur, batıl olur. İşte okuduğumu ayeti gereğime de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bir haseneye on haseneye yazarız. Bu da en aşağı böyledir. <gülüyor> Cenab-ı Hak dederse bire yetmiş, Seb asena bile fikirli sümbile tüm habbe Bazısına yedi yüz yazarız Bazısına yedi bin yazarız Da Allah dilerse kat kat diler Çünkü vallahu asiyun alimdir Öyleyse Şunu size tarif edeceğimiz şu Böyle konuştuktan sonra Bir sene 365 gündür Bir sene Beş gün bayramdır. Bu beş gün bayramda oruç tutulmaz, haramdır. Ramazanda oruç yemek neyse, bayram günü oruç tutmak odur. Beş günü çıkarırsak, bu da bir gün Ramazan bayramı, dört gün kurban bayramı, beş gün. Bu beş günü çıkarırsak, 360 gün kalır. 30 gün oruçtan bir Müslüman Ramazanda 30 gün oruç tuttu bir Müslüman onla onu Allah biri on e veriyor çünkü ne olur 300 gün oruç tutmuş gibi olur geriye kaç gün kalır 6 gün kalır 60 gün kalır 6 gün kalır yani işte bu ay içerisinde bir adam çite işe şevvel ayında altı gün oruç tutarsa, Bir Umir-i ya 60 günde oradan sevap aldığına göre Tesiyam-ı senenin kafesini oruçla geçirmiş gibi olur. Allah'ın rahmetinin Ümmet-i Muhammed'e ihsanı ve inayetidir. edilir. Şimdi burada biraz duracağız. E, Efendi oruç bizim için şey işim ağır, oruç tutamazsan o vakit dilini tut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 Ümmeti Muhammed'in üzerlerine buğzlarını çektiler. Ama bugün aynı bizim durumdayız. Biz oları durumdayız. Cenab-ı Hak bize ihsan inayet bulundu. Şimdi bu aldı gün tut tutmaya kadir olanı tutsunlar. İşleri ağır olanlar onlar dillerini tutsunlar. Dillerini tesbihat ile tahmin ile Resul-i e ve Ehl-i Mustafa'ya Salat selam ile dillerini tutarsınlar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 Halkın içerisinde günahını söylemeye korku korkan kimse Günahını halk bilsin diye Günahını halk bilsin diye meydana bulur, bağırır, çağırır, efendim yaptığı kötülükleri iftiharla anlatır. Zira artık bu, o Cenab-ı Hak Onu şeytanın eline bırakmıştır, şeytan ona amel gösterir? Yaptığı fenalığı bir iftihar olarak anlatır. Onun için Günah hasadir oldu mu 24 saat, 24 saat tehiri var yani, onu söyleyeyim sana, hemen tövbe istiğfar ve Allah rücudur. Saadet yolları buradadır. Mal, mür, kasa, kese, rütbe, hepsi gelip geçicidir. Şu gölgeye geldin, oturdun, bir miktar çıkıp gittiğin gibi bu kain bu aleminde böyle ayrılacaksın. Hiç tezana uzun gelmeyecek bu hadise.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 pişmanın da sana faydası olmayacaktır. Hele ağlamanın hiç faydası yok. Kabiristanlar ve toprağın altı Ahu Enin ile doludur. Eğer kulağında Allah gaflet pamuğunu da tıkamasaydı sesleri işitseydi eğer Ahu Enin seslerini, ağlama seslerini kabirlerdeki ağlama seslerini bir daha dünyada gülemeyecektik. O günler gelmeden hemen gayret kemerini beline dola Allahü Subhanahu ve teâlâ hazretlerine kulluk et, fırsattan istifade et. Cenab-ı Hak ise 10 veriyor. 30 gün oruç tuttuk elhamdülillah, 300 gün oruç sevabını aldık. 6 gün daha tut, 60 günde oruç sevabını al, 5 günde bayram, öylece senin kafesini hoşuna geçirmiş ol, senin için büyük bir lütuftur, ihsandır, inayettir. Rabbine şükreyle, Allah yolunda bulun, Allah'a ibadet ve ta'at et, Allah'a kul olanlar iki cihana sultan olurlar. Bunu da hiç unutma. Vallahi yedi ilâ dar-i selâm ve ihtimen yaşa'yı ilâ sırat-ı müşter. Elhamdülillâh, elhamdülkâmilâh ve salâtü ve selâm alâ Seyyidina Muhammed'in âlâ Ali Muhammed'in sahbî ve sellim. ك عظيم للنبي تكريم اللي فخامت الصفي فقال عز وجل من كايل المخلص أميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على الله محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى عالي وصحبه وسلم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alih Muhammedin kemâ salleyte alâ seyyidina İbrahim'e ve alâ alih seyyidina İbrahim'e innike hamidun Majid. Ve bârik ala Muhammedin ve alâ alih Muhammedin kemâ bârekte ala İbrahim'e ve alâ alih İbrahim'e innike hamidun mecid. Allahümme erham ümmet Muhammed. Allahümme eslüh ümmet-i Muhammed. Allahümme ferhiş an kilûbe ümmet-i Muhammed. Allahümme ensurmen nasa rabdiin va husul mena hazel el muslimin Allahumme enşur men yuşel muslimin ve asakir el muvahhidin ve tib'is ve selamete ve'l afve ve'l afeti aleyna ve alal hujaci ve'l guzat ve'l musafirin ve'l mukimin ve'l hazirin ve'l gayibin fi berriki barriki ve vecebike bin ümmeti Muhammedin icmaen ya rabbel alemin Allahumme kahir adan ana adatinn ve ehlikiz zalimina biz zalimin Allah'ın Mansur Hükümeti'l-Cumhuriyeti'l-Türkiye'e'l-Mu'affakum bil-umurul-Hayriye. Bi-Hürmeti Seyyidil-Mursalîm. Ve-alim velhamdülillahi rabbil-alemin. İbadallah. Yevme la-yenfe'u malum ve illa men bi bil-adli ihsani ve ve ve ekber